1615, numaralı konu, Hz. Peygamber'in Yasir ailesine, Ebu Seleme ve Üsam bin Zeyd'e dua etmeleri, evet, Hz. Peygamber, ey Allah'ım, sen Yasir ailesini bağışla, diye dua etmişlerdir, Hazreti Peygamber, Ammar için şöyle dua etmişlerdir, ey Rabbim, bereketi nemr üzerine indir, Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir, ey Allah'ım, Ebu Seleme'yi bağışla, onu mukarreblerin, kendine yaklaştırdıklarının, derecesine çıkar, ondan sonra çocuklarına sen halef ol ey alemlerin Rabbi, hem bizi hem de onu bağışla, onun kabrini genişlet ve nurlandır, Üsam bin Zeyd şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber beni sağ, Hasan'ı da sol dizlerine oturturlar, sonra da bizi bağırlarına basarak, ey Allah'ım, benim merhamet ettiğim gibi sen de onlara merhamet et, ben onları seviyorum, sen de sev diye dua ederlerdi.